Şeytan Rjeem Bismillahi r ve nesta'inuhu ve nesta'ifru ve nesauz bil min şurur amfisina ve min siyata men, men yudlil Ve işhedan la ilahe illallah ve işhedan muhammedan abduhu ve rasuluh. Amma bat fa ve khair alhadi hadi muhammedin ve şerrü'l umuri muhtesasatuha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalale ve kulle zalaletin finnar. Hadis usulü derslerimizde bugün hadis rivayeti ve metotları konumuz. Rivayet rava fiilinden alınmış bir kelimedir. Lugatte sulamak, su taşımak, kuyudan su çekmek, nakletmek anlamlarına gelir. Lugat manası bu. İstıbah manası ise bir sözü veya olayı duyduğu ya da gördüğü şekilde başkalarına nakletmek anlamında kullanılır. Bunun tarifini daha önce yapmıştık. Rivayetul hadis hadislerin rivayeti demektir ki hadislerin çeşitli yollarla kişiden kişiye aktarılmasıdır. Hadis rivayet edene bildiğimiz gibi ravi denir. Hadislerin zamanımıza kadar ulaşması rivayet yoluyla olmuştur. Nebi ve Vesselam'ın bir sözünü işten veya bir hareketini gören sahabe onu tabi'ine nakletmiş. Tabi'in, tebe, tabi'in denilen nesle aktarmış. Hal böyle devam et nesilden nesle geçerek yazılı metinlerde tespit edilmiştir. Yazılı metinler bile çeşitli usullerle rivayet edilip hadisler Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledildiği şekilde kitaplara geçerek zamanımıza kadar gelmiştir. Bu nesilden nesile, kişiden kişiye aktarma işine ne deniyordu? Daha önce bunu bu şekilde belirtmiştik. Tahammülül ilim, ilmi yüklenmek adı verilir. Belli başlı hadis metotları, daha önce bunları da saydık, sekiz çeşit. Birincisi sema, yani işitme. Hadis bizzat nakleden ve adına şeyh denilen kimsenin ağzından dinlenir. Şeyh nakletti hadisleri ya ezberden okur ya da kitap gibi bir yazılı metinden nakledir. Hadis talebesi bu hadisi ya yazar ya da ezberler. Hem yazdığı hem ezberlediği de olur. Sema usulü hadis rivayet metotlarının en sağlamı sayılır çünkü bu metotla şeyh ile talebesi karşı karşıya gelmiş olmakla hadisler doğrudan doğruya talebeye intikal etmiş olur. Bu yolla hadis rivayet edenler isnatlarında haddeseni, haddesena, semi'tu akbarana, embeana gibi sözler kullanırlar. Bunları böyle tek tek e, açıklamasını vermeden geçelim. Çünkü daha önce bunları açıklamıştık. İkincisi kırat veya arz, sunma ve okuma. Üçüncüsü icazet. Dördüncüsü munavele, yani elden verme. Beşincisi mukatebe, Yazış. yazışma. Altıncısı ilam bildirme. Yedincisi Vasiye, vasiyet. Ve sekizincisi Vicade, el yazısıyla bulmak yani. Lafzen ve manen rivayete gelince, hadislerin kelime kelime Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıktığı şekilde rivayet edilmesine lafzen rivayet denilir. Mana aynı olduğu halde birbirinden değişik lafızlarla rivayetine ise, manen rivayet adı verilir. Bunu da hatırlıyorsunuz. Tamam. Ee, hadisleri ilk rivayet eden nesil olan sahabe, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan görüp işittiklerini rivayet ederken bunların sorumluluğunun bilinci içindeydiler. Bu yüzden hadisleri lafızlarını değiştirmemeye dikkat ederek rivayet ediyorlardı. Büyük bir kısmı bir hadisi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan nasıl işitilmişse aynı rivayet edilmesinin şart olduğu görüşündeydi. Mesela Abdullah bin Ömer radiyallahu anh'ıma münafığın misali iki koyun sürüsü arasında şaşkın kalan koyunun misali gibidir. Hadisini manayı bozmadan bir kelime değişikliğiyle ke meseli şati'ir rabidati, rabidati şeklinde rivayet eden birini azarlamış. Ee, aslında yani Arapçasında şöyle meselül münafıkı kemeseli kemeseli şatil aireti beynel Ganemeyin. Böyleyken nasıl yapmış? Kemeselli, bak bu aynı. kemeseli aynı. Kemesel, kemeseli şatir rabidatı, rabidatı. Yani burada aireti beynel ganemeyin kelimesinin yerine rabida Kelimesini e, söylemiş. Bunun üzerine onu azarlıyor ve yazıklar olsun sana. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yalan isnad etti. Yalan isnad etme demiştir. Bunu Hatibül Bağdadi el Kifayede naklediyor. Aynı sahabi İslam'ın beş şartını sıralayarak sayan birine Ramazan orucunu beşinci şart olarak sona almasını söylemiş ve Nebi aleyhissalatu vesselam'ın ağzından nasıl işittiyse öyle rivayet etmesini ihtar etmiştir. Bu misaller gösteriyor ki Sahabeden bir kısmı hadislerin lafzen rivayet edilmesini şart koşmuşlardır. Sahabeden sonra gelen tabiun ve tebeyt tabiin devirlerinde de hadislerin lafzen yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan işitildiği şekilde rivayet edilmesi gerektiğinde birçok hadisçiler ittifak etmişlerdir. Bunların ileri sürdükleri delillerin başında şu hadis gelir. Daha önce bu hadisi aktarmıştık. ''Benden bir söz işte, onu güzelce belleyip işittiği gibi başkasına ileten kimsenin Allah yüzünü hak etsin.'' Hadis. İşittiği gibi belleyip o şekilde nakletmesi zikrediliyor hadiste. Diğer taraftan, Nebi Aleyhisselatü Vesselam Araplar arasında en fasih konuşan kimseydi. Onun bu özelliği hadislerin lafzen rivayetini şart kılar. Çünkü manen rivayette mana bozulabilir. Hadislerin edebi güzelliği kısa cümlelerle çok geniş manalar ifade etme özelliği kaybolabilir. Buna cevamiül kelim deniliyor. Her ne kadar bir talebe ile şeyhi arasında rivayet edilen bir hadisin mana değişikliği fark edilmezse de aynı şey birkaç kere tekrar edilince hadiste mana farkları meydana gelebilir. Demek oluyor ki hadislerin lafzendir rivayet edilmesinin şart koşulduğu görüşünde olanlar onların değişmeden rivayet edilmesini isteyenlerdir. Bununla birlikte hadislerin manen rivayetinin caiz olduğu görüşünde olanlar da vardır. Hadislerin lafızları değişse bile manen rivayet edilmesinin caiz olduğu görüşünde olanlar yine bir kısım sabi ve tabiilerdir. Nitekim Ebu Said'il Hudri radiyallahu anh şunu söylemiştir. Hadis dinlemek için 8-10 kişi Nebi aleyhissalatü vesselamın etrafında oturur, onu dinlerdik. İçimizden ondan dinlediklerimizi aynen tekrar eden belki iki kişi çıkmazdı. Fakat hepimizde tekrar ettiğimiz zaman manalarında hiçbir fark olmazdı. Evet bunu yine Hatibül ül Bağdadi El-Kifaya Fi rivaye adlı eserinde rivayet ediyor. Meşhur tabi'in hasan Basri kendisine bugün bize bir hadis rivayet ediyorsun, ertesi gün aynı hadisi başka lafızlarla naklediyorsun diyen birine şu cevabı vermiştir. Manada isabet etmişsem bunda hiçbir mahsur yoktur. Yine meşhur tabilerden Muhammed bin Sir'in şöyle demiştir. On kadar sahabeden hadis ilişk etti. Hepsi de lafızlarda ihtilaf ederler. Yani farklı lafızlar kullanılırdı. Fakat mana aynıydı. Bunu da Abdülrezzak Musannef'in de rivayet eder. Buradan anlaşıldığına göre hadislerin manasını değiştirmeden manasıyla rivayet etmek caiz görülmüştür. Aslında hadislerin lafzen, birebir rivayeti oldukça güçtür. Çünkü sahabeler hadisleri gerektiğinde yıllar sonra rivayet etmişlerdir. Tabi olarak yıllar önce söylenmiş bir sözü kelimesi kelimesine değil, manasıyla rivayet zorunda kalmışlardır. Aradan geçen yıllar içinde hadisin sözlerini unutanlar da olmuştur. Bunun için hadisi rivayet ederken çok kere manasını söyleyip, ''Ev kemal gal'' yahut bunun gibi bir söz söyledi anlamında veya ''Ev misle haza'' bunun benzerini söyledi veya bunun benzerini söyledi gibi ifadeler kullanmışlardır. Bütün bunlarla birlikte, Hadislerin mana olarak rivayet ederken değişikliğe uğramaması için bazı tedbirler de alınmıştır. Ravide zapt şartının aranmasını bu tedbirler arasında saymak mümkündür. Bildiğimiz gibi zapt, ravinin aldığı hadisi değiştirmeden hıfz edip yeri geldiğinde başkalarına aynen rivayet edebilme özelliğidir. Bu özelliğe sahip olmayan ravinin hadisine itibar edilmez. Evet buraya kadar şu sonuca varabiliriz. Hadisler lafzen olduğu gibi mana olarak da rivayet edilmiştir. Bununla birlikte mana ile rivayette mananın değişmemesi esastır. Gerek abiler, gerekse sabilerden sonraki nesiller hadislerin mana olarak rivayetini caiz görmekle birlikte, manayı bozacak şekilde rivayeti önlemek için hadis râvilerinde bazı şartların bulunması gerektiği söylenmiştir. Bu şartlar mana ile rivayetle ilgilidir. Şu şekildedir. Birinci şart, hadis ravisinin sarf ve nahiv kaydelerine tam manasıyla vakıf olmaz. Yani Arapçayı iyi bilmez. İkincisi, lugat ilmini iyi bilmesi. Bir başka ifadeyle, Arapçanın inceliklerini tam anlamıyla bilmiş olmaz. Üçüncüsü, hadis lafızlarının delalet ettiği manayı iyi bilmesi. Dördüncüsü, bir hadisi değişik lafızlarla rivayet ettiği zaman o hadisin Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kastetmiş olduğu manayı Aynen verdiğinden emin olmaz. Evet. Demek ki rava fiilinin lugat manası ve ıstılah manası neymiş? Rava. Sulamak, su taşımak bu anlamlara geliyor. Istılah manası bir sözü ve gördüğü veya eşitliği şekilde nakletmek. Rivayet metotları neydi? Sema. Birincisi sema. İkincisi arz veya kıraat. Yani sunma ve okuma. Üçüncüsü icazet. Dördüncüsü munavele elden, elden verme Beşincisi? mukatabe yazışma yazışma ilan 6'ncısı ilam ilan. ilam duyurma evet, duyuru 7'ncısı vasiyet vasiyet etmek vasiyet etmek Sekizincisi, bicade, bicade. bulmak evet. evet evet hadis rivayet kitapları ve dereceleri Hadislerin derlenip tasnif edilmesi sonucu ortaya konan önemli hadis rivayet kitaplarından bahsedilecek burada. Birincisi sahifeler. Sahife sözlükte bilindiği gibi sayfa, kitap, gazete gibi manalara gelir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamanında sahabe daha sonraki devirde tabi'in tarafından yazılmış hadis mecmualarına sayife denir. Sayfeler müstakil olarak rivayet edilmedikleri için pek az müstesna zamanımıza kadar ulaşamamıştır. Yani çok az ulaşmıştır. Sayfelerin en tanınmış olanları şu şekilde. Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anhumanın sayfesi. Adına Es-Sahifetü Sadıka denilen ve bin kadar hadis içeren. Bu sayfenin müstakil bir nüshası yoktur. Ancak bu sayfedeki hadisler Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde yer almıştır. Bu sayfayı olduğu gibi Ahmet bin Hanbil müstedinde nakletmiştir. İkincisi Heman bin Münebbih sayfası. Bu oldukça önemli. Çünkü ele geçmiştir bu. Meşhur sahibi Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Heman bin Münebbih'in yazarak rivayet ettiği bir sayfadır. Bunun adı Es-Sahifetü Sahiha diye zikredilir. Abdullah bin Amr'ın sayfası neydi? Es sahefetü Sadıka. Hemen bir münebihin sayfası ise Es sahefetü sahiha. 138 hadis içeren bu sayfanın tamamı Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde bir kısmı Buhar'in sayhinde bulunmaktadır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamanında toplanan hadis metinlerinin zamanımıza kadar getirilen zamanımıza kadar getiren bu sayfa Profesör Muhammed Hamidullah tarafından Berlin ve Şam kütüphanelerinde bulunan yazmalardan tespit edilerek yayınlanmıştır. Birkaç defa Türkçe'de tercüme edilmiştir. Evet. Saad bin Ubade el Ensari sayfesi. Bu sayfa bize kadar ulaşamamıştır. İsmine kaynaklarda rastlanır. Semure bin Cündep sayfesi. Bu sayfayı Semure'nin oğulları rivayet etmişlerse de bize kadar ulaşmamıştır. Cabir bin Abdillah sayfesi. Bu sayfenin haç menasik hakkındaki hadislerin toplandığını e, biliyoruz bu sayfede ancak elimizde bir nüshası bulunmamaktadır. Abdullah bin Abbas radiyallahu sayfesi sayfası. Abdullah bin Abbas peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadislerin bir kısmını yazardı. Kaynaklarımıza göre onun yazdığı hadislerden meydana gelen bu sayfe oğlu Ali bin Abdullah'a geçti ve uzun zaman elden ele dolaştı i̇bn Abbas'ın tefsir ve hadise dair rivayetleri bu sayfayla meşhur olmuştur. Bu sayfede bize kadar ulaşamamıştır. Neymiş birincisi? Sayfeler. İkincisi camiler. Diğer adıyla musannaflar. Cami bilindiği gibi toplayan, bir araya getiren demektir. Çoğulu cevami'dir. Hadisleri konularına göre ayırarak yazılan hadis kitaplarına cami denilmektedir. Evet belli başlı konulara ait hadislerin toplandığı ve her birini kitap ve bölümlere ayrıldığı büyük hadis mecmuralarıdır bunlar. Böyle eserlere aynı zamanda musannef yani ayrılmış, sınıflandırılmış, tasnif edilmiş manasında musannef de denilir. Cami ve musanneflerin belli başlı konuları iman, iman eserlerine dair hadisleri içerir. Daha çok kitab-ı iman veya kitab-ı tevhid başlığı altında verilir. Ahkam yani ibadetlere, muamelata ait hükümleri taşıyan hadislere ayrılmış bölümdür. Bu bölümde her biri kitap başlığı altında verilmiş. Mesela Kitabul ül bulu, abdest kitabı, kitab tahare, temizlik kitabı gibi. İşte gusül, namaz, oruç, hadis, zekat, nikah, alışveriş, vasiyet gibi müstakil konulara ait hadisler bulunur. Evet. Evet. Alt, bu gibi başlıklar altında tamamen fıkıh hükümlerine ayrılmış hadisleri kapsayan bu konuya da sünen denilir. Yani fıkhi konulara göre tasnif edilmiş kitaplara sünen de denilir. Yine bu camilerin konularından birisi adab yani yeme içme, konuşma, ana babaya hürmet, çocuklara şefkat, komşu gibi ahlaki esaslar konusundaki hadisleri bir bölümde toplar umut camiler. Mesela sahi Bukhari'de bu bölümün adı Kitabul bir ve sıla ve adab yani iyilik, akraba ilişkileri ve edeplerdir. Rikak züd ve takvayı iman ve ibadet duygusunu kuvvetlendiren hadisleri ihtiva eder. Rikak bölümleri. Tefsir Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden hadislere ayrılmıştır. Tarih, siyer ve megazi Kainatın yaratılmasına, geçmiş milletlere, peygamberlere, sahabe ve halifelerin hayatına dair hadislerin toplandığı bölümdür. Siyer ve Megazi bölümünde sadece Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat ve savaşları konusundaki hadisler toplanır. Şemail, Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın davranışlarından, özel hayatından, fiziki yapısından bahseden hadisleri toplar. Fiten, Kıyamet alametlerinden, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümünden sonra meydana gelen olaylara ait haberleri de e, içeren bölümlerdir. Fitneler yani fiten. E, menakıp ve mesalip, özellikle muhacirlerden ve ensardan ulu kimselerin menkıbelerine, yani faziletlerine ayrılmış bölümdür. Bir cami ya da musannef bu konuların bir veya birkaçını içine alabilir. Ancak bir veya birkaç konuya ayrılmış olan eserler de vardır. Yani müstakil konular ayrılmış. Mesela Akide konusundaki İbn-i Huzeymi'nin kitabı Tevhidi, Adaba, Edeplere Dair Bukhari'nin El Edebül Müfredi, Şemail'e ait Tirmizi'nin şemail Şerif diye meşhur eseri gibi. Cami tertibindeki meşhur eserler şu şekilde. Bukhari'nin El Camiyü Sahih'i, Sahih-i Bukhari denilen kitap yani. Müslim'in El Camiyü Sahih'i, Sahih-i Müslim de denir. Bu iki eseri Sahihan veya Sahiheyn denilir. Ee, İmam Malik'in El-Muvattası yine bu cami türündendir. Abdül bin Hemmam Es-San'ani'nin Musannefi, İbn-i Ebi Şeybe'nin Musannefi, Ma'mer bin Raşid El-Ezdi'nin Camii. Ee, bu konuda meşhur eserlerdir. Üçüncü sınıf. Sünenler, yazışları itibariyle camiler gibi değişik konuları ele almakla beraber daha çok ahkam, hükümler konusundaki hadisleri ihtiva eden eserlerdir. Sünenler. En meşhurları Sünen-i Ebi Davud, sünen i Tirmizi, Nesai'nin El-Müşteba adlı eseri, daha çok Sünen-i Nesai adıyla meşhur olmuştur. Bukhari ve Müslümin Cami-ü Sahihleri de bu dört sünenden meydana gelen 6 kitaba Kütüb-ü Sitte adı verildiği daha önce zikretmiştik. Ee, Darihutni'nin süneni, Beyhaki'nin süneni, Ebu Cafer-ı Tahavi'nin şerhümeanil asarı, Darimi'nin süneni. sünen konusunda örnek olarak zikredebileceğimiz kitaplar. Dördüncü sınıfı Müsnetler. Müsned tarzı kitaplar. Müsned kelime olarak isnad edilmiş, senedi tam, isnadı kesiksiz demektir. İslah olarak müsned isnadı tam hadislere dendiği gibi hadisleri senedindeki sahabeye göre tasnif ederek yazılan eserlere de müsned denir. Bir başka ifadeyle hadisin ilk ravisi olan sahabe ismi ya alfabetik veya meşhur olmuş sırasına göre meşhur olmuş sırasına göre tertibe konur. Ondan nakledilen hadisler konuları ne olursa olsun belli bir sıra gözetilmeden yazılır. Böyle tertip edilmiş eserlere müsned adı verilir. Bu tür eser yazan müsnet sahiplerinin en meşhurları şunlardır. Ahmet bin Hanbel. Ebu Davud et Tayali'si. Bu meşhur sahibi değil bak. El-Hümeydi. Müsedded. Yani müsaddet bin Müserhed el-Basri, Bukhane'nin hocasıdır. Ebu Bekir el-Bezzar. E, bu müsnetler konusunda e, Metali Bül kitabı mesela çok meşhur olmayan, ellerde mütedavül olmayan, e, yani çok piyasada olmayan kitaplara dair. E, Metali Bül kitabında İbn Hacer bu müsnetlerin zevaitlerini yani kütüb-i geçmeyen fazlalık rivayetleri birleştirmiş. Baplara göre tasnif etmiş. Metal Bir Albi Aliye kitabı ortaya çıkmış. Aynı tarzda e, Hafız Busayri'nin aynı i̇bn Hacer'in öğrencisidir. E, aynı şekilde e, itaful ül Saadetin Mahare adıyla 10 müsneli bir araya getirdiği zevayet kitabı var. <gülüyor> Beşincisi Mu'cemler. Mu'cem sözlükte lukatte yani alfabe lukat manalarına gelir. İstilah olarak Muca bir hadisçinin hadis rivayet ettiği şeyh denilen hocalarını harf sırasına göre sıralayıp her birinden gelen rivayetleri ayrı ayrı topladığı esere denilir. Müsnedle arasındaki fark neymiş? Alfabe sırası. Müsnedde sahabe isimlerine göre veya meşhur oluş sırasına göre sahabelere göre yani sahabelere göre tasnif edilir. Hadisler mucammlerde ise şeyhine göre yani muhaddisin bizzat hadis aldığı şeyhlere göre e, sıralar hadisleri. Mucammların en güzel örneğini Süleyman bin Ahmed et-Taberani'nin 3 eseri teşkil eder. Mucemül Kebir, Mucemül Evsat, Mucemüs Sagir. Mucemül Kebir Taberani'nin bu eserinde sahabe isimlerini müsned tertibinde olduğu gibi sıralamış her birisinden kendi şeyhleri vasıtasıyla kendisine ulaşan rivayetleri bir araya getirmiştir. Bakın Mucemül Kebir'de ne varmış demek ki müsnet tarzında sıralanmış. Fakat e, kendi şeyhlerinden, her bir müsneti kendi şeyhlerinden ulaştırarak sıralamış. İlginç bir tertibi var. Bu eserde 520 bin rivayet olduğu söylenmektedir. E, yanlış hatırlamıyorsam 24 cildi, hatta 24 cildi yayınlandı. Bulunan, ele geçen 23 cildi yayınlandı. Yani, Allah'u alem 30 cildi bulacak. Mucemül Efsat, kendi şeyhlerinin isimlerini sıralayıp her birinden rivayet ettiği hadisleri yazdığı eserdir. Kendi şeyhlerinin isimlerine göre sıralıyor Mucemül Evsat'ta Bu eserde de 300 bin hadis olduğu söylenmiştir. Mucemül Sagir, bu Türkçe'ye de tercüme edilmiştir muhtasar olarak. E, bin kadar şeyhden birer ikişer hadis nakletmek suretiyle tertibe koyduğu eserdir tabirihani. Altıncı kısım, altıncı tip kitaplar hadis cüzleridir. Eczâ-ül hadis. Cüz, parça, bölüm, kısım demektir. Sahabeden veya da... E, daha sonraki devirlerde yaşamış bir kişilerin rivayet edilen hadislere ya da belli konudaki, belli saydaki hadisleri içine alan eserlere cüz denilmiştir. Mesela niyet, ruyetullah, Allah'ı görme gibi konulardaki hadisleri bir araya toplayan eserlere bu isim verilebilir. Yani cüz. Mesela Zühri'nin e, falandan yaptığı rivayetler diye bir cüz tertip etmiş muaddisin biri. Bu şekilde cüzler toplamış veya imla meclisleri. Bunlara şimdi geleceğiz bu tip eserlere, diğer hadis eserlerine. Ee, mesela müstedrekler, Sayı hadis şartlarına uygun olduğu halde bir muattisin eserine almadığı hadisleri toplayan eserlerdir. Bu konuda en önemli eser Hakimül Nisa'buurin'in El Müstedrek Ales Sahihain kitabıdır. Bukhar ve Müslim'in sahilik şartlarına uyduğu halde Bukhar ve Müslim'de geçmeyen hadisleri bu müstedrekte toplamıştır. Şurada gördüğünüz beş cilt. Şey dört cilt. Beşinci cilt fihrist. Müstedrek. Bir diğer çeşit mustahreçler. Hemen e, onun yan tarafında müsnedü ebi avane var. Dört cilt. O mustahret çalışmasıdır. Sayı-ı Müslim'in hadisler üzerine bir müstahreç çalışmasıdır. Ebu Naim'in da yine böyle mustahraç çalışması vardır. Herhangi bir kitabın hadislerini başka senetlerle, rivayet suretiyle meydana getiren, getirilen eserlere mustahraç adı verilir. Bir muaddis, bir kitabın hadislerini kendi şeyhlerinden, kitap yazarının kendisine veya şeyhlerine ulaşan özel senetlerle rivayet ederek yeni bir eser meydana getirir. Bu esere işte mustahraç denir. Ebu Bekir el-İsmaili'nin, sahih Buhari Bukhari, Ebu Avanen'in orada gösterdiğim e, Müslim üzerine, Sayın Müslim üzerine yaptıkları müstahreşler bu konuda en güzel örneklerdir. Atraf kitapları Etraf kitapları Bir hadisi çeşitli kaynaklardaki senetleriyle rivayet ederek yazılan eserlere denilir. Etrafı Sayhain gibi. Erbaun kitapları Belli sayıda hadis toplayan, böylece bu Tarifini verdiğimiz cüzlere de bir örnek sayılabilecek hadis eserleri türünün en meşhuru Erbaun adıyla bilinenlerdir. Kırk hadis adından anlaşıldığı gibi kırk hadisten meydana gelir veya kırk küsur hadisten. Konuları değişik olduğu gibi bir tek konuda da olabilen kırk hadisten meydana gelmiş eserlerin en meşhuru, halk arasında en meşhuru İmam Nebevi'nin Erbaun'udur. Halbuki ondan önce yine meşhur olan eserlerden İmam Acuri'nin, Erbaini vardır, Şerh-ı Erbaini. Hadis metinlerine dair eserlerin belli başları bu saydıklarımızdır. Aynı konuda daha başka eserler de varsa da saydıklarımızın ya tertip ya da metot yönünden değiştirilmesiyle veya birkaçının birleştirilmesiyle yazılmışlardır. İçlerinde bunları kısaltanları yani ihtisar edenler de vardır. Mesela Ez-Zübeydi'nin Sahih-i kısaltarak Et-Tecridus Tarihi. Meydana getirmesi gibi tek indirmiş, tekrar rivayetleri çıkarmış, sahabe sözlerini çıkarmış, Bukhari'ni tek cilde indirmiş. Bunu Diyanet işte Türkçe'ye tercüme ederken şerh ederek tercüme etmiş, böylelikle 10 cildi bulmuş. Hadisin öteki kollarına ait de önemli eserler telif edilmiştir. Hadis tenkidine, rivayet usullerine, raviler veya ravilerin eleştirilmesine dair bu eserler, hadis ilmine hizmet eden, yüzlerce alimin elemeği göz nuru olarak ilim tarihini süsleyen emsalsiz şah, e, şah Şimdi burada önemli olan hadis rivayet kitapları, ihtiva ettikleri hadislerin güvenilir olup olmayışına göre 4 dereceye ayrılmıştır. Bu derecelerin her birine tabaka denilir. Birinci tabaka mütevatir, meşhur, birinci tabakayı sayıyoruz. Mütevatir, Meşhur, sahih ve hasen hadis çeşitlerini içine alanlar. Bukhari ve Müslim'in sahihleriyle İmam Malik'in muvattağı gibi. Bukhari ve Müslim'in sahihleri ve İmam Malik'in muvattağı birinci tabakadandır. İkinci tabaka müelliflerinin hadisleri bazı şartlar altında yazdığı eserlerdir. Tirmizi'nin El Camii yani Sünenü Tirmizi, Ebu Davud'un Süneni, Ahmet bin Hanbel'in müsnedi bu gruba dahil edilmiştir. Üçüncü tabaka sahih hadislerin yanı sıra zayıf, hatta ravileri bilinmeyen hadisleri içine alan eserler. Abdurrazak'ın Musannefi, Tayalisi'nin ve Ab bin Hümeyd'in müsnedleri, Beyhakin'in Es-Sünenül Kübrası gibi. Dördüncü tabaka Büyük muhaddisler devrinden sonra ortaya çıkan çoğu uydurma ve hurafelerle dolu eserler. i̇bn Şahim ve Ebu Şeyh'in kitaplarıyla Hakim Tirmizi'nin nevadir Usul adlı kitabı bu grup eserlere misal verilebilir. Bu eserlerden birinci ve ikinci tabakaya dahil eserlerde bulunan hadisler bütün hadis alimleri tarafından makbul sayılmıştır. Üçüncü tabakaya dahil eserlerden yalnızca hadis ilminde müteassıs olanların faydalanabileceği söylenmiştir. Neydi üçüncü tabaka? Abdurrezzak'ın Musannefi, Behakin'in Süneni, Teallis'in Müsnedi, Abdübin Hümeyt'in Müsnedi, i̇bn şey Şeyben'in Musannefi. Bunlar, yani bu tabaka ait, yani sayı hadislerin yanı sıra zayıf hadislerin de bulunduğu eserler. Ancak e, hadis alimleri tarafından, hadis ilminde uzman olan kimseler faydalanabilir. E, maalesef böyle rastgele e, hadis kitapları tercüme ediliyor Türkçe'ye. Fakat bunların sayıhliği, zayıflığı belirtilmiyor. Böylelikle hurafelerin daha çok yayılmasına sebep olunuyor. Bakın İbn-i Ebit Dünya'nın 56 tane Risalesi tercüme edildi. Ama bunlarda sayıhliği, zayıflığı hakkında bir araştırma yok. Dipnotlarda e, bu konuda şey yok. Bu sebeple bu hayırdan çok şer getiriyor. Cemül Febaid her ne kadar bazılarında İssemi'nin e, hadisler hakkında hükmü bulunsa da güzel araştırmalar değil bunlar. Biraz daha güzel tahkik edilip e, sahih sıhhat hükümleri belirtilse daha güzel olur. Metalli Bülaliye'de hiç olmazsa şey var bakın. İbn Hacer'in e, Mustafa Azami'nin tahricine göre yıldız işareti konularak sahih ve hasen olanlarına işaret konulmuş. Ama bu işaret de yeterli değil. Sahih veya zayıf diye mutlaka belirtilmesi lazım. Yani e, Türkçe'de bu tür eserlere ağırlık verilmesi gerekiyor. Sıhhati belirtilmiş olacak. Buhari, Müslim dersen bunun tamamında ümmet ittifaka, ittifak etmiş sayı olduğunda. Ama diğer kitaplara gelince e, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbni Maci bakın Elbanin'in ne güzel çalışmaları var. Bu kitapların her birinin e, sayı, hasen, zayıf hükümlerini belirtmiştir Elbani. Hiç olmazsa bunlar tercüme edilirken bu hükümler de bir parantez içinde belirtilse istifade daha güzel olur. Hayra hizmet olur. Ama bunlar maalesef yapılmıyor. Evet. Hadis kitapları belli başlı hangi şekilde ayrılıyormuş demek ki hangi tipte? Saygılar sayfeleri neydi sayfası? Sahabeleri. Sahabelerden gelen. Sahabelerin yazdıkları sayfeler. Sahabeler. Ondan sonra camiler. Cami yani musannifler. Neydi? Cami veya musannif konuları neydi? Konulara göre ayrılmış mesela iman, ahkam. Evet. Adab Camilerden sonra ne geliyor? Sünenler. Evet. Ya bu da otizim, ne sayi, bu müslim. Evet. Sonra Sünenler e, daha çok ahkam, fıkıh, ahkam konularında yazılmış kitaplardır. Sonra müsnet geliyor. Yani sahabilere göre. Sahabilere göre, sahabe müsnetlerine <gülüyor> göre hadisler sıralanmış. Ondan sonra mucemler geliyor. Ondan sonra hadis cüzleri. hadis cüzleri. Ondan sonra da diğer hadis kitapları, müstedrek, müstahleç, etraf kitapları gibi kitaplar geliyor. Kırk hadis, 101 hadis, 500 hadis, 1001 hadis gibi bu isimlerde eserler duydunuz değil mi? Evet. Görmüşsünüzdür. Bunlar hangi türde olabilir? Hangi türe girirler? Yani bu saydığımız türlerden hangisine girirler? Camilere girmez. Bunlar ancak hadis cüzleri olarak ele alınabilir. Es-Sahih ve Kutubü's-Sitte terimleri ne anlama geliyor? Sahih Buhari, Buhari Müslim. Hı, hmm, sahihlerine deniyor. Kutubü's-Sitte 6 sünen. Yani hangi kitaplar? Ebu Davud Tirmizi'nin sahih. Buhari Müslim. Buhari Müslim. Bir tane kaldı. Ebu Davud dedi. Evet. dedim. Bir de İbn -i Mace. İbn Mace'den. Bazıları İbn-i yerine Muatta'yı kütüb-i altıncı kitabı olarak saymıştır. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Kütüb-i duydunuz mu bu terimi? Kütüb-i 9. 9, 9. 9 hadis kitabı. Yani bu kütüb dokuz 9 kitaba çıkarmışlar. Hangi kitapları ilave etmiştir Mesela Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i İmam Maliki, Muatta Muatta'ı, Darimi'nin süneni, Ahmet bin Hambel'in müsnedi. Bu dokuz kitaba kütüb-i tisa deniliyor. Evet. Birinci tabaka rivayet kitapları hangi tür hadisleri içine alır? Mütevâkir, meşhur, sahih hasen. Hasen. Örnek, bu tip kitaplara bu birinci tabaka. Haa. Ha. Ee, i̇kinci tabaka da neler vardı? Bazı şartlar altında hadislerin hadisleri, bazı şartlar altında aldıkları kitaplar, Tirmizinin Suneni gibi, Ebu Davud'un Suneni gibi. Üçüncü tabaka neydi? daha çok sahip olan kitapların. Sağlık sahip sahip karışık olan. Dördüncü tabaka? Daha çok uydurma hadisler karışık olanlar. Meşhur muhaddislerden sonra yaşayanların daha çok hurafelerle birlikte, sahih de olsa hurafeleri de içinde barındıran, zayıf uydurma rivayetleri de içinde barındıran kitaplar gelir dönüş tabakada. Hadis ilmine bağlı ilim dallarına gelince Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini doğru, doğru bir şekilde rivayet etmek için Tespit edilen, tespit edilen kaydelerden oluşan hadis ilmi birçok kollara ayrılmıştır. Hadis ilmi çeşitli ilimlerden oluşur yani. Bu ilimler hadislerin senet, isnat, metin, ravi gibi çeşitli yönleriyle ilgilidir. Her biri bir hadise oluşturan yani metin, isnat, bakın bunların her biri bir hadise oluşturuyor, ravi. Her biri de, her biri içinde Ayrı ilim dalları gelişmiş. Şimdi bunları görelim. Rivayetül Hadis ilmi. İlmül hadis rivayeten deyimi de kullanılır bu ilim hakkında. Nebi ve Vesselam'a nisbede edilen söz, fiil, takrir ve vasıfların sağlam esaslarla nakline dair bir ilimdir. Hadislerin lafızlarını tespite yarayan terimler de rivayetül hadis ilminin konusuna girer. Buradan anlaşılıyor ki rivayetül hadis ilminin konusu... Doğrudan doğruya Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri, fiilleri, takrirleri ve sıfatları yani ona ait özellikleridir. Bu ilmin tespit ettiği sağlam hadisleri, tespit ve nakil esasları, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ait hadisleri naklederken yanlışlık yapmamak yollarını göstermesi bakımından çok önemlidir. Bunun içindir ki rivayetül hadis ilmine gösterilen özen, sünnetin tespit ve nakledilmesi sırasında hata yapmaya engel kabul edilmiştir. Bu konuda yazılan eserler hadislerin ilk tedvinden itibaren e, rivayetül hadis ilme e, ait eserler kabul edilir. i̇bn Şap'tan sonra İbnü i Cureyç, Mekke'de, Şam'da Elevzai, Kufe'de Süfyanus Sevri, Basra'da Hammad bin Selem'e hadisleri ilk tedvin edenler sayılır. Sonraları bunların eserlerine El Kütübüs Sitte ashabının eserleri e, eklenmiştir. İkinci dalı hadis ilimlerinin dirayetül hadis ilmi. Rivayet, rivayet esasları ve çeşitleri, rivayete ait hükümler, ravilerin özellikleri, bir ravide bulunması gerekli şartlar, nakledilen hadislerin çeşitleri gibi konulara ait bir ilimdir. İlmül hadis dirayeten tabiri kullanılır bu ilim hakkında. Sünnetin nakliyle nakilde isnat silsilesi kurmak esasına dayanır. Rivayet esaslarından maksat, sema, arz, kıraat, icazet gibi hadis rivayet metotlarıdır. rivayet ait hükümlerden maksat ise kabul veya reddir. Nakledilen hadis çeşitleri, cami, müsned, mucan, cüz, müstahraç, müstedrek gibi eserlerde, Nakledilen rivayetlerdir. Demek ki dirayetül hadis ilmi çeşitli eserlerde tasnif edilerek yazılmış hadisler hakkında kabul veya ret hükmünü verebilmek için onlar değişik yönleriyle ele almaktır. Bu ilmin konusu kısaca kabul veya red yönünden hadisler verir, e, ravileridir. Üçüncü dalı usulü hadis ilmi. ilmi i hadis. Bazı hadis alimlerine göre usul-i hadis, dirayet hadis ilminin başka adıdır. ulûm hadis, mustalah mustalahul hadis de denir buna. Konusu tektir. Kabul veya red yönünden hadisler ve ravilerinin, yani ravi ile mervinin hallerini bilmeye yarayacak kayda ve esaslar. Mervi neydi? Mervi, rivayet edilen şey... He. Usulü hadis ilminin doğuşu şöyle olmuştur. Hadise ait ilimler genellikle rivayet ve hadislerin nakli ile başlamıştır. Hadis usulü ilminin doğuşu da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Müslümanların hadisleri toplamak üzere çalışmaya başladıkları dönemde başlar. Bildiğimiz gibi bu dönemde Müslümanlar hadisleri elde etmek, metnini tespit edip başkalarına rivayet ve nakletmek için büyük bir gayret göstermişlerdir. Onların hadis rivayetini belli kaidelere bağlamak maksadıyla koydukları esaslar usulü hadis ilminin ilk kaideleridir. Ancak bu kaideler ilk zamanlar belli bir şekilde tespit edilmiş değildir. Usulü hadis ilminin belli kayde ve metotları hadislerin tedvininden sonra sistemleştirilmiştir. Çünkü hadisler tespit edilip çeşitli usullerle sınıflandırılarak yazılı metinlere geçirildikten sonra ravi ve rivayetle ilgili esaslar tespit edilmiştir. Hadislerin rivayet şartları, isnat, cerh ve tadil ve hadis nakli ile ilgili öteki hususlar hadislerin tedvininden sonra kaydelere bağlanmıştır. Demek oluyor ki usulü hadis ilmi hadislerin rivayet yoluyla naklinden doğmuştur. Hadislerin nakledilmesi bir zaruret olunca naklin gelişigüzel yapılmasını önleyici esasların tespiti de bir zaruret olmuştur. İşte bu zaruret hadis rivayetine ve rivayet edilen hadisleri değerlendirmeye yarayacak kayde ve metotları oluşturmuştur. İlk kaydelerin tespiti üzerinden çok geçmeden usulü hadis ilmi meydana gelmiş, zamanla ilerleyerek mustakil bir ilim haline almıştır. Bu konuda yani usulü hadis konusunda e, kitap isimleri zikretmek gerekirse, Er Ramehur Muizinin El muhaddesul Fasıl, Ben Ravi Rivaye kitabı, Hakimü'n-Nisaburi'nin Marifetu Ulumin Hadis kitabı, Hatibü'l-Bağdadi'nin El Kifaye fi İlmi Rivaye, Kadı İyaz'ın El İlma, İbnü's-Salah'ın Mukaddimesi, Nevevi'nin Et Takribi, İbn Hacerü'l-Askalani'nin Nuhbetü'l-Fiker ve bunun şerhi, Suyuti'nin Tedribü'r-Ravisi ee, örnek gösterilebilir. Dördüncü dalı Tarihu'r-ruwat yani ravilerin tarihi. Hadis ravilerini inceleyen ilmü'r-rical'in bir bölümüdür bu. Ravilerin hallerini, doğum ölüm tarihlerini, kimlerden hadis aldıklarını, hadis alış yer ve tarihlerini, kendilerinden rivayette bulunanları, seferlerini, hadis yolculuklarını konu olarak alır. Bu ilimde hadis ile birlikte doğmuştur. İsnatları teşkil eden ravilerin hallerini bilmek, hadisleri tanımada ilk adımı teşkil ettiğinden, tarih ruvat ilmi, hadis ilminin en önemli kollarından birisidir. Bu konuda meşhur eserlerden bazıları şöyle, İbn-i Tabakatul Kübrası, Buhari'nin Tarihul Kebiri, i̇bn Hacer-ül Askalani'nin Tehzibut Tehzibi, Takribut Tehzibi, Hafız Cemalüddin Mizzi'nin Tehzibül Kemali. Bu konuda en geniş, e, rical konusunda en geniş bilgi veren kitaplardan birisidir. 37 cilttir. Beşinci kısım, beşinci dal, cerh ve tadil ilmi. Cerh, daha önce bir önceki derste açıkladığımız gibi, silahla yaralamak, dürtmek, bir yarayı deşmek, Anlamlarına gelir. Tadil ise düzeltmek, hakkını vermek, temizlemek demektir. Cerh ve tadil hadis ravilerini eleştirerek onların özel hayatlarında ve hadis rivayetinde kusur sayılan hallerini ya da güvenilir olduklarını açığa çıkarmak, ortaya koymak demektir. Cerh ve tadil ilmi ravilerde hadis rivayetinde kusur sayılan bazı haller bulunup bulunmadığını araştıran ilimdir. Cerh ve tadil ilmi, tarihur ül ruvat gibi hadis ricali ilminin bir dalıdır. Hadis ilminde ileri dereceyi almış bir alimin, bir ravi İslam dininin emir ve yasaklarına aykırı hareket, yalancılık ve hadis rivayet kaydelerine uymamak gibi bir sebeple tenkit edip rivayetini çürüye çıkarmasına cerh denir. Tadil ise, araştırma sonucu ravinin kötülüklerden uzak, dürüst, İslam'ın emir ve yasaklarına bağlı, hafıza bakımından kusursuz olduğunu tespit edilmesidir. Evet, cerh ve tadil ilmi bunu esas, bu bunu konu alan bir ilimdir. Bu konuda önemli kaynak eserler İbnu Ebi Hatime Ebu Hatime Razi'nin Kitabul Cerh ve Tadili, İbn Adi'nin El Kamil fit Duafa kitabı, Zehbi'nin Mizanul Itidali ki El Kamil kitabının e, üzerine bir çalışmadır. İbn Hacer el-Asqalani'nde Mizanul İtidal üzerine yaptığı bir çalışma olan Lisanul Mizan kitabı. Lisânul Mizan'da e, bazı İbn Hacer'in zikretmediği ravileri de eklemiş, onların zayıflığı hakkında bilgi vermiştir. Altıncı ilim dalı Garibul Hadis ilmi. Hadis lafızlarında anlaşılmayan sözleri açıklayan ilme denir. Müşkilül hadis de denir bu ilme. Hadislerin iyice anlaşılabilmesi için bu ilme kesinlikle ihtiyaç vardır. Çünkü bir hadisten hüküm çıkarma ancak onun iyice anlaşılmasıyla mümkündür. Hadis iyice anlaşılmazsa çıkarılan hüküm de yanlış olur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam herkesin anlayabileceği fasih ve açık bir Arapça ile konuştuğu için hadislerde kapalılık ve anlaşılmayan bir taraf yoktur. Bu yüzden sahabe için onun sözlerini anlamamak diye bir şey söz konusu olmamıştır. Fakat bununla birlikte sabilerin çoğu Nebi Aleyhisselatü sözlerinde anlayamadıkları yerler olursa sorup öğrenmişlerdir. Nebi Aleyhisselatü vefatından sonra yabancı milletlerden İslam'a girenlerin sayısı artınca Arap dilinin kendi ifade özellikleri içerisinde söylenmiş hadislerin herkesce anlaşılmama durumu ortaya çıkmış. Ve gerçekten de yeni Müslüman olmuş milletlerin hadisleri Araplar kadar anlamasına imkan olmamıştır. Ayrıca hadislerin iyice anlaşılabilmesi belli bir İslami kültürü gerektirir. Yeni Müslüman olmuş bir yabancıdan böyle bir kültür beklenemez. İşte hadislerin herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi için onun yüksek ifadelerini, anlaşılamayan yerlerini izah etmek Garibul hadis ilminin doğuş sebebidir. Aynı şekilde... Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmayan lafızlarını izah etmeye konu alan Garibul Kur'an adlı bir ilim daha vardır. Garibul Kur'an konusunda yazılan bazı eserlerin hadislerin garip lafızlarının izahını da içine aldığı görülür. Bu durum İslam dininin iki ana kaynağına ait bilgilerin bir süre beraber olduklarını gösterir. Kitabul Garibeyn isimli eserler de bu şekilde hem Kur'an'daki hem de hadislerdeki garip lafızları izah eden kaynaklardır. Sadece hadisin garip lafızlarına ayrılmış önemli eserler şunlardır. Ebu Ubeyd Kasım bin Selam'ın Garibul Hadisi, Zemahşeri'nin El Faik Fi garibil Hadisi, İbnül Esir El Cezeri'nin En Nihaye Fi garibil Hadisi. Aynı şekilde e, Harbi'nin, e, İbn-i de Garibül Hadis adında eserleri vardır. Yedincisi, yedinci ilim dalı hadisle ilgili esbabı vurudil hadis. Hadislerin söyleniş veya bir fiil bildiriliyorsa işleniş sebeplerini konu olarak alır. Esbabı vurudul hadis, Varit oluş sebebi. Kur'an-ı Kerim için esbabı nuzul, nuzul sebepleri neyse bu ilim neyse hadisler için esbabı vurudul hadis ilmi de odur. Bu ilim daha çok hadislerin nasih ve mensuhunu anlamada yardımcı olur. Ayrıca hadislerin taşıdığı hükmü anlamaya da yardım eder. Esbab-ı vurudul hadis konusunda yazılan en önemli eser İbn Hamze Ettimeşkî'nin El Beyan ve Tarif fi Esbabi Vurudil Hadis-i Şerif adlı kitabıdır. El Beyan ve Tarif kısaca Ayrıca Suyuti'nin Esbabı Vurudil Hadis diye e, bir eseri vardır. O Türkçe tercüme edilmiştir. E, Suitinin eseri daha muhtasardır, daha kısadır. E, Elbeyan ve tarif daha geniş, e, kalın bir cilt şeklinde. Sekizincisi ve son, yani bu derste son olarak el alacağımız İlelül Hadis ilmi. Muhallel hadisler konusunda gördüğümüz gibi dış görünüşü sayı olan bazı hadislerde Herkesin anlayamayacağı gizli kusurlar bulunur. Bu kusurlara illet denir. İllet kelimesinin çoğulu ilel gelir. İlelül hadis, hadislerin illetleri demektir. Hadislerin herkesin fark edemeyeceği gizli kusurlarını inceleyen ilme ise ilelül hadis ilmi denir. Hadislerin illeti dışarıdan fark edilemeyecek şekilde gizli olduğu için ilelül hadis konusu hadis ilimlerinin en karışık ve en zor olanı sayılmıştır. Buna rağmen İslam alimleri, hadis ilminin her kolunda olduğu gibi, bu önemli bölümde de kıymetli eserler vermişlerdir. Örnek vermek gerekirse, Ahmet bin Hanbel'in Kitabul ül İlel ve marifet Rical kitabı, Tirmizi'nin Kitabul ül İlel'i, bu süneninin sonunda yer almıştır. Arapçasına bu şekilde basılmıştır. Türkçe tercümesinin de, bazı tercümelerinde bu kısımda tercüme edilmiştir. İbnü Ebü Hatim'e Razi'nin Kitabul İlelil hadis kitabı vardır. Daire Kutni'nin de El İlelül Varede fil Ahadiisi Nebeviye kitabı var. Ayrıca İbnü Ebü Hatim'in de İlel diye bir kitabı var. Bu ilimlerden başka hadislerde nesih ve ihtilafla ilgili iki ilim daha vardır. İlmi Nesihil Hadis ve Mensuhu Mensuhihi e, ilmu muhtelifil hadis diye e, iki ayrı ilim bu iki ilim dalı da daha geniş e, alanlı olduğundan iki ayrı konu olarak ele alınması gerekir. Nesi? Lukatte silmek, yok etmek, değiştirmek, bir şeyi diğerinin yerine getirmek anlamlarına gelir. İstilah olarak nesin birkaç tarifi yapılmıştır. Bu tariflerden birisi nesin hükmü koyan açısından tarifidir ve şöyledir: nesi şerî bir hükmün tatbikinin sona erdiğini bildirmek demektir. Mükellefler yani e, yükümlü kimseler açısından ise nesi şerî bir hükmün yürürlükten kaldırılarak yerine başka bir hükmün konulmasıdır. Bir hükmün geçerliliğini kaldırılan, kaldıran yeni hükme nasih Eski hükme ise mensuh denir. Yani hükmü kaldırana nasih, kaldırılan hükmede mensuh denilir. Nesih kitapla ve sünnetle sabittir. Kitapta nesin delili Bakara suresi 106. ayetidir. Biz bir ayeti neshedersek veya unutturursak, geri bırakırsak ondan daha hayırlısını yahut onun benzerini getiririz ayetidir. Tatbikatta nesim varlığı da onun sünnetten delilidir. İslam alimlerinin büyük çoğunluğu nesihin vuku bulduğunu kabul ederler. Bunlardan bir kısmına göre nesih dört çeşittir. Kitabın kitabı nesih. Bir Kur'an hükmünün başka bir Kur'an hükmüyle nesidir. Miras ayetlerinin vasiyet ayetinin neshi Buna örnek verilebilir. Bazı alimler Kur'an-ı Kerim'de anladığımız manada nesih bulunmadığını söylerler. İkinci türü nesih. Kitabın sünneti nesi? Sünnette vaki bir hükmün Kur'an-ı Kerim ayetiyle nesedilmesidir. Nebi Aleyhissat ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya dönerek namaz kılmasını bakın bu Kur'an-ı Kerim'in emri değildir. Kudse dönerek namaz kılmak. Bu bunu Kur'an-ı Kerim'deki namazda artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ey müminler siz de nerede bulunursanız Nerede olursanız olun, namaz kılarken yönünüzü o tarafa dönün ayeti yani Bakara 144-150. ayetleri neshetmiştir. Bu ise Kur'an-ı Kerim'in sünneti neshetmesine örnektir. Üçüncü çeşidi sünnetin kitabı neshi. Nisa suresinin 11. ayetine göre din farkı gözetilmeksizin akrabalar birbirine mirasçı olurlar. Ancak Müslüman kafire, kafir de Müslümana varis olamaz hadisiyle, Ayrı dinde olanların birbirine varisi olmaları nesedilmiştir. Bu Bukhari ve Müslim hadisidir. Ne Müslüman kafire, ne de kafir Müslüman'a mirasçı olamaz. Dördüncü şekli, sünnetin sünneti neshi. Hadiste nes denilince akla gelen sünnetin sünneti nesetmesidir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir söz veya hükmünü başka bir söz veya hükmle nesetmesidir. Mesela. Sizi kabirleri ziyaretten men etmiştim. Artık ziyaret edebilirsiniz. Hadisinde olduğu gibi. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'in nesi ile sünnetin sünneti nesi konusunda alimlerin ittifakı vardır. Ancak Kur'an-ı Kerim ile sünnetin karşılıklı olarak birbirini nesletmesi konusunda ihtilaf etmişlerdir. Nesi ancak şu şartlarda olur. Mensuh yani nes edilen şer'i bir hüküm olmalıdır. Nesih hakkında mutlaka bir hitap bulunmalıdır. Mensuh hüküm devamlı olmalı, belli bir zaman için geçerli bulunmamalıdır. Nesheden hitap yani nasih neshedilmiş olan mensuh hitaptan sonra gelmelidir. Her ikisi birbirine zıt olup ikisini bir arada uygulama imkanı olmamalıdır. Hadislerde nesih bu burada söylediğimiz gibi sünnetin sünneti nesidir. Nesih konusu da hadis ilminin en çetin konularından biri sayılmıştır. Bu yüzden nesih konusunda ancak hadis ilminde ileri dereceleri almış alimler söz sahibidirler. İmam Şafii hadislerin nasih ve mensuhu konusunda da önde gelen bir alimdir. Birbirine zıt mana taşıyan iki hadisten birinin nasih, diğerinin mensuh olduğu çeşitli yollarla bilinebilir. Bu yollara nesihin alametleri denilir. Hadiste neshin alametleri şunlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisinin açıklaması. Sünnetin sünneti nesi konusunda gördüğümüz kabir ziyareti hadisinde olduğu gibi Nebi aleyhisselatü vesselamın önceleri yasakladığı bir şeyi sonradan serbest bıraktığına dair bir açıklama yapmasıdır. Böylelikle o bir yasağı kaldırdığını bildirirken daha önce verdiği bir hükmü neshetmiş oluyor. Aynı konuda bir başka örnek de Nebi aleyhisselatü vesselamın Kurban etlerini 3 günden sonra yemekten men ettiğini, sonraları bu hükmünü nesettiğini belirten şu hadisidir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamanında çöl halkından birçoğu kurban bayramına yakın Medine'ye doğru yavaş, yavaş yavaş yola çıktılar. Bu fakir çöl halkının geldiğini görünce Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahabilere Kurbanlarınızın etlerini 3 gün tutun sonra geriye kalanı sadaka verin buyurdu. Ertesi yıl sahabiler, E alan Resulü, ''Bazıları kurbanlarından kaplar dolusu erzak elde ediyorlar. Kurban etlerinden yağ eritip biriktiriyorlar.'' dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Bunu bana niçin soruyorsunuz?'' buyurdu. ''Geçen sene kurban etlerinin 3 günden sonra yenilmesini yasak etmiştin de ondan soruyoruz.'' dediler. Bunun üzerine Nebi aleyhisselatü vesselam ''Benim o zaman gruplar halinde yavaş yavaş akın edip fakir çöl ailesi için sizleri kurban etlerinizi 3 günden sonra yemeden yasaklamıştı.'' Artık kurban etlerinizi yeyiniz, biriklerinizi, sadaka veriniz buyurdu. Bunu Müslim, kitabul Edahide, yani kurbanlar babında rivayet etmiştir. Sizleri deri kaplarla su içmekten men etmiştim, artık her çeşit kaptan içebilirsiniz. Sarhoş edilir şeyler, müstesna hadisi de bu şekildedir. İkinci alamet, sahabenin ifadesi. Bir hadisin ne serilmiş olduğunu bildiren ifade... Nebi Aleyhisselatü Vesselam tarafından söylenmiş olabileceği gibi sahabeden bir tarafından söylenmiş de olabilir. Bu durumda Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisinin taşıdığı hükmün başka bir hadisiyle nesh edildiği sahabenin sözünden anlaşılmış olur. Mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam önceleri mimma naru. Ateş dokunmuş şeyler sebebiyle abdest almak gerekir yiyecekler konusunda. Böyle buyurarak ateşte pişmiş yiyecekleri yemenin abdest almayı gerektirdiğini söylemiştir. Bu hadisin sonradan nesh edilmiş olduğu sahabeden birinin şu sözünden anlaşılmaktadır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın son iki emrinden birisi ateşin değiştirdiği şeyler yüzünden abdest almanın terk edilmesiydi. Bunu Ebu Davud Nesai ile birlikte rivayet etmiştir. Nesh edilen mensuh, ve neseden nasih hadisleri bildiren sâbi ifadesi bazen bir arada da bulunabilir. Mesela Ayşe radıyallahu anha'dan nakledildiğine göre Nebi Aleyhissalatu vesselam hamama gitmekten yasakladı. Sonra erkeklerin peştemalli olarak hamama gitmelerine müsaade verdi. Bakın aynı rivayette geçiyor bu. Üçüncüsü icma. İcma da nese delalet eder. Bir başka ifadeyle ne olayı icma ile sabit olur. İcma daha çok nasihi gösterir. Mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam 3 defa içki içen üçünde de had cezası tatbik edilen bir kimsenin 4. içişinde öldürülmesini emretmiştir. Ancak bu hüküm icma ile tatbik edilmemiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan da bu hükmün tatbik edilmediğini belirten rivayetler vardır. Bunlar ilk hükmün sünnetle mensuh olduğunu gösterir. Nesin icma ile belli olduğunu gösteren ikinci misal, Tirmizinin Cabir bin Abdullah radıyallahu anhımadan rivayet ettiği şu hadistir. Biz Nebi aleyhisselatü vesselamın yanında haccettiğimizde, kadınların yerine telbiye eder, çocukların yerine cemreleri taşlardık. de demiştir ki, kadınların yerine başkasının telbiye edemeyeceği konusunda alimlerin icmaı vardır. Bu ifade şunu gösteriyor. Kadınların yerine başkasının telbiye etmesi hükmü, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir bilgi ile uygulanmamış, bu uygulayışta icma hasıl olmuştur. Söz konusu icma, hükmün mensuh olduğuna delalet eder. Dördüncüsü, tarih bakımından mensuhun yani hükmü kaldırılanın önce, nasihin yani hükmü kaldıranın da daha sonra oluşu, tarih bakımından. Birbirine zıt ifade taşıyan iki hadisten biri önce, diğeri sonra söylenmiş veya işlenmiş ise, Önce söylenen veya işlenen mensuh sonraki nasih sayılır. Böyle iki hadisten birinin nasih diğerinin mensuh olduğu tarihlerinden anlaşılır. Mesela sahabilerden Şeddad bin Evs radıyallahu an Nebi aleyhissalatü vesselamın şöyle söylediğini nakleder. Oruçlu iken kan aldıran ve alan iftar etmiş sayılır. Yani orucu bozulur. Bu hadisin taşıdığı hükmün mensu olduğu İbn Abbas'ın rivayet ettiği şu hadisten anlaşılır. Biz Nebi Aleyhisselatü Vesselam ihramlı ve oruçlu olduğu halde. Estağfurullah. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ihramlı ve oruçlu olduğu halde kanaldırdı. Yani hacamat yaptırdı. Çetlat bin Evsin rivayet ettiği birinci hadisin tarihlerinin birinde onun Mekke fethi yılı söylendiği belirtilmiştir. Mekke 8. yüzyılda fethedilmiştir. İbn Abbas radıyallahu anma ise Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı 10. Hicret yılında Hacetül Veda, Veda Hacc'ını aslında ihramlı iken görmüştür. Dolayısıyla daha sonraki tarihte işlenmiş bir fiil, önceki tarihte söylenmiş sözün taşıdığı hükmü neshetmiştir. Aynı konuda bir başka rivayette Nebi Aleyhissat Vesselam oruçlu iken kan aldıran Cafer bin Ebi Talib'in yanına vararak, "İşte bu şimdi iftar etmiş oldu. İşte bu şimdi bunun orucu bozmuş oldu." dediği nakledilmiştir. Cafer bin Ebi Talip 8. Hicri yılda yapılan Muhte Savaşı'nda şehit olduğuna göre Nebi Aleyhisselatü Vesam'ın kan aldırağının orucunun bozulacağını bu yıldan önce söylemiş olması gerekir. Nebi Aleyhisselatü Vesam'ın oruculuyken kan aldırdığı rivayeti daha sonra olduğu için ilk rivayetin mensuh olduğu tarih bakımından birinin önce diğerinin sonra oluşundan anlaşılmıştır. Hadislerde nesil konusunda iki önemli eser. Ahmet bin Hanbel'in kitab Nasih vel Mensuh eseri, Hazmi'nin El-İtibar finnasih vel mensuh minel asar kitabı. Evet, kısaca i̇htilaf Hadis ilmini de görelim. Evet, i̇htilaf Hadis, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen sayı hadisler arasında Dış manaları, zahirdeki manalar itibariyle birbirine zıt görünen birçok hadisler vardır. Bu şekilde hadislerin birbirine aykırı manalar taşmasına ihtilaful hadis denilir. Mushkilul hadis terimi de aynı manada kullanılır. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerin yazılmasını yasakladığını bildiren hadislerle hadis yazılmasına müsaade ettiğini bildiren hadisler birbirine zıt görünüştedir aykırı manalar taşımaktadır. Bunun içindir ki, hadis yazıp yazmama konusundaki hadisler arasında ihtilaf vardır. Hadisleri iyi bilmeyenler, söyleniş sebeplerini dikkate almayanlar ve hadis ilminin inceliklerine vakıf olmayanlar, böyle manalar birbirine zıt görünen iki hadis görünce, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin birbirine ters düşen görüşler, sözler söylediğini, hareketler arasında uçmazlık bulunduğunu zannederler. Halbuki o, Böyle birbirine aykırı sözler söylemek zıt davranışlarda bulunmaktan uzaktır. Bu itibarla hadislerde görülen ihtilaf bazı sebeplerden doğmaktadır. Yine birbirine zıt görülen hadislerin her biriyle başka bir mana kastedilmektedir. Veya geçen derste gördüğümüz gibi biri mensuhtur, biri nasıktır, e nesh söz konusudur. Birbirine... Zıt görünen hadisleri inceleyen ilme muhtelifül hadis ilmi denilir. İhtilafül hadis ilmi, müşkülül ahadis de aynı manaya gelir. Manaları arasında uyuşmazlık bulunan hadisleri inceleyen muhaddisler aralarında irtibat kurarak onları birleştirmeye çalışırlar. Bunun için de tevhile başvururlar. Yahut nesih olup olmadığına bakarlar. Eğer birleştiremezlerse birini tercih yoluna giderler. İşte muhtelifül hadis ilminin konusu bu şekildeki hadisleri inceleyip birleştirmek. Birleştirme imkanı yoksa birini tercih etmektir. Bu açıklamaya göre birbirine zıt görünen hadisler iki kısma ayrılırlar. Birleştirmesi mümkün olanlar, yani cem etmesi mümkün olanlar, birleştirmesi mümkün olmayanlar. Mesela örnek verelim. Hastalığın kendiliğinden bulaşması yoktur. La adva ve la tiere. Kuşların ötmesinde uğursuzluk olmaz. Vela hame. Yani Safer ayında da uğursuzluk yoktur. Vela safere. Cüzzam cüzzamdan aslan kaçar aslandan kaçar gibi kaç. Yani ve ve firreminel meczumi kema minel esedi. Aslandan kaçar gibi cüzzamdan kaç. Görülüyor ki bu hadisin iki bölümü dış görünüşü zahiri itibariyle birbirine zıttır. Yani baş tarafına bakıyorsun ne diyor? La adva. Yani hastalığın kendi bulaşması yoktur. Hastalığın bulaşması yoktur. Sonuna bakıyorsun aslandan kaçar gibi cüzdanlıdan kaç diyor. Yani başıyla son arasında bir zıtlık var gibi gözüküyor. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir taraftan hastalığın bulaşması yoktur derken diğer taraftan bulaşıcı bir hastalık olan lepra cüzzam hastalığından aslanlan kaçar gibi kaçmayı emrediyor. Hastalığın bulaşması yoksa ondan neden kaçılsın? Bu birbirine zıt görünen iki hadis şöyle telif edilmiştir, birleştirilmiştir. i̇bn Salah'a göre bulaşıcı hastalıklar kendiliğinden geçmez. Yani bulaşmaz. Allah hastanın sıhhatli biriyle temas etmesini hastalığın sıhhatliğe geçmesi için sebep kılmıştır. Bu itibarla Nebi Aleyhisselatü Vesselam birinci sözüyle hastalıkların kendiliğinden geçmeyeceğini söylerken hastalıkların kendiliğinden geçtiğini zanneden cahiliye inancını yıkmıştır. İkinci sözüyle de sebebin olduğu yerde hastalıkların hastadan sağlama geçme tehlikesinin olduğunu belirtmiştir. Bakın burada hastalıktan korunmada meşru bir sebep zikrediliyor değil mi? Bulaşıcı hastalıktan kaçmak. Ebu el Bakillani bu iki hadisin arasını şöyle bulmuş. Birinci hadiste bütün hastalıkların bulaşması diye bir şey yoktur. Bu genel bir nefi. Yani her hastalık bulaşıcı değildir demek istemiştir Nebi Aleyhisselatü Vesselam. İkinci hadiste bundan istisna kastedilmiştir. Buna göre her iki hadisin anlamı Cüzdan ve benzeri bulaşıcı hastalıklar hariç diğerlerinde hastalığın hastadan sağlama geçmesi diye bir şey söz konusu değildir demektir. Bunu Tedribü'r-Ravide İmam Suyuti naklediyor. Bir hüküm taşıyan ihtilaflı hadislere örnek: İza beleqal maa'u kulteyni lem yahmilu hubsen. Yani su iki kulle yani iki varil civarında ölçüye ulaşınca pislik taşımaz. Diğer rivayette Allah suyu temiz yaratmıştır, onu ancak tadını yahut rengini yahut da kokusunu değiştiren bir şey kirletir. Bu iki hadisin birincisinde suyun iki kulle ölçüsünde olmaz halinde tadı, rengi, kokusu değişsin, değişmesin temiz olduğu bildirilmiş. İkincisinde ise İster iki kolle ölçüsünde olsun isterse daha az olsun rengi kokusu tadı değişmediği sürece aslındaki temizlik vasıfı üzere kaldığı bildirilmiştir. Her iki şekilde birindeki umum hüküm diğerinde tahsis edilmiştir, sınırlandırılmıştır. Aralarında dış görünüş itibarıyla aykırılık bulunan hadisleri iki kısma ayırmıştık. Bunlardan birleştirilmesi mümkün olanları misalleri de gördük. Şimdi birleştirilmesi mümkün olmayanlardan bahsedeceğiz. Yine mana bakımından birbirine zıt görünen hadislerin incelendiğini, araları tevil yoluyla birleştirilmeye çalışıldığını, nesih yoksa araları birleştirilemezse tercih yoluna gidildiğini söylemiştik. Birbirine zıt görünen iki hadisten biri diğerini neshetmemişse işlerinden içlerinden birini belli bir esasa göre tercih etmek yoluna gidilir ve bu tercih sonucu tercih edilenle amel edilir, diğeri bırakılır. Demek ki tercih birleştirilmesi imkansız iki zıt manalı hadislerin birini alıp diğerini bırakmaktır. Tabi bunda da belli kaideler var. Manaları birleştirme imkanı olmayacak kadar birbirine zıt olan iki hadisten birini diğerine tercih etmek için onlarda tercihe yarayacak özellikler aranır. Bu özellikler tercih sebebi sayılır. Birbirine zıt görünen iki hadisten birini tercih sebeplerin en önemlileri şunlardır. Bir, ravinin haline göre tercih. Yani ravisi çok olan, az olana. Ali isnatla rivayet edilmiş olanı, nazil isnatla rivayet edilene. Ravisi daha fakir, daha bilgili olanı, öyle olmayana. ki yazılı metne dayanarak rivayet edeninkine. Olay başından geçenin hadisi başkasına e, dayananinkine tercih edilir. İkinci sebep hadisi tahammül yani elde ediş tarzına göre tercihtir. Hadisi alış vakti bu konuda ilk tercih sebebidir. Olgunluk çağında alınan bir hadis henüz erginlik çağına ermeden alınan hadise tercih edilir. Mesela Zühri'den hadis alanlardan Malik bin Enes ile Süfyan bin Uyeyne'nin hadisleri birbirine zıt düşse İmam Malik'in hadisi tercih edilir. Çünkü o Olgunluk çağında Ez-Zühri'den hadis öğrendiği halde Süfyan henüz çocuk yaşta ondan hadis öğrenmiştir. Hadis alış şekli de aynı konuda tercih sebebi olur. Mesela sema yoluyla alınan hadis arz yoluyla alınana tercih edilir. Aynı şekilde arz kitabete, münavele ve vicadeye tercih edilir. Üçüncüsü rivayet şekline göre tercih. Hem manası hem sözüyle rivayet edilen sadece manasıyla rivayet olunana, Hadisin söyleniş veya iş, e, işleniş sebebi söylenen yani belirtilen, belirtilmeyene, ittifakla merfu olarak rivayet edilmiş olan çoğunlukla merfu nakledilene tercih edilir. Rivayet şekli ihtilafsız olan bir hadis ihtilaflıya yine tercih edilir. E, 120'den fazla devenin zekatının nasıl verileceğine dair Enes bin Malik ile Ali radıyallahu anh'ın hadisi böyledir. Enes'in hadisi ihtilafsız, Ali'nin hadisi de birbirinden farklı lafızlarla rivayet edilmiştir. Bu durumda Enes bin Malik'in hadisi tercih olunmuştur. Dördüncüsü, hadisin meydana geliş vaktine göre tercih. Medine'de var olmuş hadisler, yani Medine'de söylenmiş hadisler, Mekke'de söylenenlere tercih edilir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatına yakın olanlar, tarih belirtilmeyenlere tercih edilir. Hafifletici olanlar, şiddet gösterenlere tercih edilir. Nebi Aleyhisselatü önce Müslümanların cahiliye devri adetlerinden vazgeçmesi için daha titiz davranmıştır. Sonraları ise kolaylığa meyletmiştir. Bu yüzden kolaylaştırıcı hadisler diğerlerine tercih edilir. Çünkü son zamanlarda söylenmiş kabul edilir. Beşincisi hadisin lafzına göre tercih. Has yani özel hüküm taşıyan am yani genel hükümlü olana tercih edilir. Hakikat mecaza tercih edilir. Açıklama ihtiva eden hadis, açıklama ihtiva etmeyen hadise tercih edilir. Mesela, bir örnek verelim bu konuda, daha iyi anlaşılsın. Ee, cinsel uzvuna dokunan abdest alsın. Böyle bir hadis var. Hem de mütevatir değil mi? Talh bin Ali'den gelen hadiste ne diyor? O senden bir parçadır. Deniliyor. Şimdi... Bu rivayeti bu, rivayeti, yani bu konuda ihtilafı kaldıran bir hadis var. Ebu Hureyye hadisi. Orada diyor ki arada bir engel olmaksızın cinsel uzuna dokunan abdest alsın. Demek ki arada engel varsa sıkıntı yok. Ha, Şimdi burada Talh bin Ali hadisini daha iyi anlıyoruz. Orada soruyu sorarken diyor ki birimiz namazda cinsel uzuna dokunursa ne olur? Allah Resulü de diyor ki o senden bir parça değil mi? Yani bunun abdesti bozmadığı, elbise üzerinden dokunulduğu takdirde. Çünkü namazdayken çıplak olması mümkün değil. İbn-i rivayetinde bu tasrih edilmiştir. Namazdayken dokunursa diye soruyor ravi. Altıncısı, hadisin taşıdığı hükme göre tercihtir. Harama delalet eden hadis, mübah kılana tercih edilir. Neden? Yani bir şeyde haramlık veya mübazık ihtimali varsa haram olan hadis tercih edilir ve ona göre amel edilir, ondan uzak durulur. İhtiyata daha uygundur çünkü. Yeni bir hüküm getiren eski bir adeti devam ettirene tercih edilir. Diğer sebeplerle tercihe gelince, Kur'an-ı Kerim'in açık manasına uyan, uymayana tercih edilir. Başka bir hadisle desteklenen, desteklenmeyene tercih edilir. İlk dört halifenin Hulefai-i Raşidin diye meşhur ilk dört halifenin uyguladığı diğerlerine tercih edilmiştir. Mesela bayram tekbirlerinin beş veya yedi olacağını ifade eden bir hadis dört sayısını verene tercih edilmiştir. Halbuki burada ne var? Allah Resulü'nden sabit rivayet var. Nasıl bayram tekbirlerinin sayısı? Yedi beş, on iki. Çünkü Ebu Bekir ve Ömer birinci hadise göre uygulama yapmışlardır. Bayram tekbirlerinin 5 ve 7 olacağı konusunda bakın sahabeden farklı rivayetler var. E, farklı rivayetler sadece aslında i̇bn Mesud radiyallahu geliyor. Burada Ebubekir ve Ömer radiyallahu uygulaması tercih ediliyor. Onlar 7-5 şeklinde yani 12 kılmışlardır. Bu şekildeki sebepler göz önüne alınsa bile aralarında bir tercih yapılamazsa birbirine zıt görünen iki hadiste bırakılır. Hiçbiriyle amel edilmez. Buna tevakkuf denilir. Vakf, duraklamak demek. Tevakkuf etmek, duraklamak. Bu konuda yani ihtilafları gidermeye yönelik eserler yazılmıştır. Mesela İbn-i Kuteybe'nin tevil Muhtelifil Hadis kitabı, Türkçe'de tercüme edilmiştir. Hadis müdafası adıyla. İmam Şafii'nin İhtilaful Hadis kitabı vardır. Tahavi'nin Müşkülül Asar adına dört cilt Böyle biraz geniş tahriciyle e, muasır araştırmacılardan birisi Tuhvetül Ahyar adıyla bakın orada gördüğünüz on cilt kitap. Onu genişleterek ve tahric ederek e, fıkhi baplara da bölerek üzerinde bir çalışma yapmış e, bu konuda yazılan eserlerde. Evet. Böylelikle hadis usulüne dair derslerimizin Ana hatlarıyla yani ilk başlangıç tarzı diyeceğimiz, hadis usulüne giriş diyebileceğimiz hadis usulü derslerimiz burada bitmiş oluyor. Yani e, daha önce söylediğim gibi beyhuniye metni özellikle biraz şöyle hani Arapça e, gelişmiş olsa da Beykuniye metni ezberlense bundan sonraki adım olarak çok daha faydalı olur. Bu ezber daha kalıcı olur. Bir de işte Arapça bilinmesi sebebiyle ezberlediğin metni bilirsin. Hangi hükmü nerede uygulayacağını daha iyi anlarsın. Ve hadis kitaplarına da Arapça metinlerinden vakıf olduğun için bunları daha net bir şekilde görebilirsin. O sebeple bu bir başlangıç oldu İnşallah Allah Azze ve Celle bunu ilmimizin artışına, anlayışımızın artışına bir vesile kılar ve Allah Resulü'nün hadislerini daha iyi anlamamızı nasip eder. Subhaneke Allahu ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illante vekte ve estağfuruke ve töb